Sizlerle bir miktar paylaşmak istiyoruz Hocam e, Bir ayet var malumlarınız e, veylülil Musallin yani, Feveylülül <lül> fe veylül Musallin Yani bir kısım namaz kılanlara yazıklar olsun Ve devam ediyor Yani hem namaz kılan Hem de Allah Teala'nın yazıklar olsun Hitabına maruz kalan bir insan tipi Nasıl bir e, kişilikle karşı karşıyayız? Yani isterseniz namazla ilişkimizde böyle problemli yanlarımızı biraz e, konuşalım bu çerçevede diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet فَوَيْلُوا e, لِلْمُسَلِّينَ ''Ellezinehum ansalâtihim sâhûn'' diye devam ediyor. ''Ellezinehum yurâûn'' ''Veyemneûnel maûn'' diye devam ediyor. Sadece o bölümünü aldığımızda sanki namaz kılmakla bir kötülük yapılmış gibi evet. anlaşılıyor. Öyle değil tabii. Ee, yani sıfatları var. Ee, o o veil denen namaz kılanların yani yazık olsun neden? Evet. Şundan dolayı. Evet. Yani. Evvela namaz eee yani yapılıp atılan, bir kenara konan, deforme edilecek veya edilmeyecek diye düşünülmeyen bir ibadet değil. Namaz etki etmesi için eda edilen bir ibadettir. Etki etsin insana der. Kişiliğimize, ahlakımıza, davranışlarımıza. Evet. Bundan yani bu etki etsin yapısından koparılmış bir namazı Allah Teala yazıklar olsun kılanına diye Evet. Karşımıza çıkarıyorum. Fıvälüllil Musallin elledinehum ansalatihim sahun namazına namazından kopmuş namazından gafillere yazık olsun manasında. Burada tabi bu ayet özellikle bizi namazın icra etmesi gereken fonksiyona davet etmiş oluyor. Evet. Eğer bir Müslüman Beş vakit ya da yedi vakit ne kadarsa Namaz kılıyor Ama buna rağmen o Müslümanın Günlük hayatında namaz yankısı olmuyorsa yedi vakit dediğiniz yani nafileleri de kılıyor. Ha, onları kastettiğiniz. Yani, yani insanlar beş vakit, şey olmayabilir böyle yani, anlaşılmaz çok diye engelli şey Yani namaz beş vakit ama ha. mesela teheccüde kalkıyor altı vakittir. Mesela evvabin kılıyor. kılıyor. Bir tür yedi vakite çıkarıyor. Evet. <gülüyor> yani zorunlusu beş vakit ama mesela Kırk vakit kılıyordu filanca deniyor. Yani çok Farklı namazda, namaz çeşitleri var. Yani namazdan evet. dolayı beşe bölüyor normal resmi Hı. gününü Müslüman. Evet. Nafileleri kılan yediye sekize ona Tabii, bölebiliyor gibi. Evet. Çok güzel ikaz ettiniz Allah razı olsun. Yoksa namazın yeni şekli <gülüyor> çıktığı gibi olacak. Şimdi Müslümanın günlük hayatında namazın etkisi olması gerekiyor. Çünkü başka bir ayette Allahu Teala buyuruyor ki, namaz kötülüklerden alıkoyar. alıkoyar. İnne tenha anil vel e kötülüklerden alıkoyması gerekiyor. Faziletler ilave etmesi gerekiyor. gerekiyor. Yani bir Müslümanın sürekli olarak meyhanesini kapatıp camiye gitmesi diye bir örnek <gülüyor> verelim. Yani saat 12'de meyhaneyi kapatıyor, camiye Olmaz bu ikisi bir arada. 12-30'da ya hayatta bir defa olur böyle bir gaflete hani. <gülüyor> Ama gider gitmez namazın onu hemen tamir etmesi gerekiyor. Evet. İkindi de bir daha onu yapmaması gerekiyor. Yani namazdan oraya dönülmez geri. Namazdan oraya dönülmemesi gerekiyor. Evet, evet. Dönüyorsa bu şu anlama geliyor. Bir Müslüman işinden hastaneye gidiyor sürekli. Hastaneden tekrar işine geliyor. Allah Allah bu adamın iki işi mi var Yani hastaneye gitmek diye bir de bir iş mi var evet. Diye soruldu neden hastaneye giden Bir de hastaneye gitmemek için O işten dolayı tedavi görmek üzere gidiyordur Namaz adeta bir ambulans gibidir evet. Yani acil bir vakada ona girilir Allah'ın izniyle ondan dönülür Hayır şöyle bir varsayımı reddediyor işte ayetleri Yani namaz ahirette karşılığı görülmek için yapılıyor hep Ahirette hmm. sevap olarak görüyorsun. Evet. Dünyada ne etki edecek ki zaten namaz? Öyle diye bakılıyor. Evet. Asla böyle diye mi? Böyle dersek, ve evet. lüllüllü musallin. Yazık onamaz kılana. Evet. Olur. Hayır namaz, evet, Ahirette on, yüz, bin, on bin sevap toplamış olarak gelmek için var. Ama dünyada da fonksiyonu olması lazım namazın. Evet. Bu fonksiyonlar. Ee, bu ayetten başladığımız için oradan konuşalım Birincisi bu fonksiyonların Kötülüklerden arındırması gerekiyor evet. Yalan en başta olmak üzere İşte gıybet Alkol Zina Ne biliyorsak kötülük, kötülük olarak oluyor. Allah neyi evet. Münkerat olarak karşımıza koyduk Münkerat ayette Münker yani kötü, kötü çirkin evet. şey Fuhşiyat sayılabilecek rezil olan şeyler. Yaradan'ın insana yakıştırmadığı. Yaradan'ın evet. yakıştırmadığı e, bir artı mümin toplumun ayıp gördüğü. Ayıp gördüğü, ayıp gördüğü evet. şey. Çünkü yaradan deyince hemen zina akla geliyor. Ama e, kadınlı kızlı bir dedikoduyu e, Kur'an'da yok diye hemen hmm. rahatlayı görebiliyoruz. Hayır. Mümin toplumunda ayıp gördüğü. Evet. Mümin topluma yakışmayan Aynen. her şeyde münkerat cinsinden sayıyoruz bunlardan alıkoyacak bu kadar da değil namaz bir terakki nedeni olacak terakki yükselme. Yükselme. Manevi Nasıl? Yükselme. Ha, manevi yükselme manevi yükselme mesela 5 yıl önce namaza başlayan bir mümini düşünelim sadece namaz kıldığını kabul etsek bile 5 yıl önce onun ahlaki insani kimliği mesela 80 derecede idi. 5 yıl sonra bu 85 olmalı. Evet, Namaz. Yükselme olmalı. Nezaketini evet. artırmalı. Evet. E, i̇nsani duygularını artırmalı. Mesela canlandıralım bunu örnek olarak diyelim. Köyünde kasabasında e, köyünde diye örnek veriyorum kasaba. çünkü büyük şehirlerde yetim kim babalı kim bilinmiyor artık de köyde yetim kimdir biliniyor. Evet. Mesela e, filan e, evdeki yetim çocuk onu namaz kılmadan önce, beş sene önce, vay bir filancanın oğlu yetimmiş artık, evet. diye kapatıyordu konuyu. ve Allah sabırlar versin, diyordu. Beş yıl sonra namaz kılan bir Müslüman, hanımıyla, kocasıyla oturduğunda, e, biz sevgili eşim, şimdi sofraya oturuyoruz ama yetimin durumuna baktın mı bugün, diyen biri haline gelmeli. Evet. Merhameti, şefkati, o namaz sayesinde en 5 yıl sonra mesela hocam kursağından... şöyle bir soru sorsam. Yani şimdi namaz sonuçta e, gidiyorsunuz işte belli hareketler yapılıyor. E, ve çıkılıyor. Ya yani namaz hangi muhteva ile insanı böyle manen, kişilik olarak yükseltir ki yani namaza nasıl girmeli, nasıl çıkmalı? Evet. O rekatlarda neyi insan e, i̇çine sokmalı ki bir anlamda e, oradan bir terakki ederek çıksın Tabii. her gün bir şey koya koya çıksın yani Hocam Allah razı olsun bu çok güzel bir kesme oldu <gülüyor> Tam böyle e, Çok hoş oldu bu, Bunu yapmadıktan sonra zaten evet. namazı hepimiz biliyoruz yani Namazdan <gülüyor> faydalanmak o belki onu da bilmiyoruz hocam yani Nasıl faydalanılır namazda? Evet namazı eğer dört rekat eğilip kalkma olarak anlıyorsak bütün bu bahsettiğimiz terakkileri, halı koymaları yapamaz namaz. Evet. Evde eğilsin kalksın. <gülüyor> Doğuya dönüp, batıya dönüp eğilsin kalksın. <gülüyor> ya da o zaman iyi bir atletin, güreşçinin süper namazlı olması lazım. Yani madem evet. jimnastikte evet, sayılıyor. Evet. Değil tabii üstadım. <gülüyor> beş vakit namaz kıldığımızı kabul edelim. Bu beş defa lavaboya geçmek demek. Evet. Bu... Tepeden tırnağa diyeyim müstehcen kelime kullanmayalım. Taharetlenmek, temizlenmek evet, demek. Evet. Üstünde şöyle bir kalem ucu kadar boya kalmış mı kalmamış mı diye dikkat etmek abdestten dolayı. Evet. Burnunu, ağzını şu kadar defa temizlemek demek. Evet. Artı namaz demek, her gün belki kırk defa Fatiha suresini özümsemek demek. Kimin kulu olduğunu hatırlamak demek. Çünkü Fatiha'sız namaz olmuyor. Evet. Yön sahibi bir insan olmak demek. Namaz her şeyin üstünde en büyük Allah'tır sloganını bağıra bağıra söylemek. Bunu kulağa sokmak demek. Allahu Ekber. Allahu Ekber diyorsun. Evet. Namaz şu kadar defa Allah'ı tesbih etmek demek. Evet. Müslümanın namaz sayesinde ...bel bükeceği... ...alnını toprağa koyacağı... ...makamı hatırlamak demek... Evet. ...eğer namaz... ...bunları icra etmiyorsa... ...sorun buradan kaynaklanıyor zaten... Hmm. ...yani biz şimdi mesela... ...yahu filanca namaz kıldı... ...hiç Fatiha'yı okumadı... ...bunun hiçbir mezhebe göre namaz olmaz zaten... ...diyoruz, Diyoruz. da... ...filanca Fatiha'yı okuduğu halde... ...ben aç kalırım filanca... ...krediyi almazsam dedi... Buna müdahale etmiyoruz. Hmm. Aslında bu Fatiha'yı okumuş olsa bile Fatiha'lık Müslüman değil. İdrak, de, i̇drak edilmemiş. Ve i̇yâken esti'in ne demek bilmemiş. Evet. O yüzden işte siz başlarken e, çok gariteli bir şekilde fevellün musallinle başladınız. Evet. Yani namazı eğilip kalkmak zannettiğimiz zaman bu konuştuklarımızın hiçbir anlamı yok. Evet. Camiye gitmek şeklindeki bir namaz budur. Evet. camide kimlik bulduğumuz namaz evet. camiye kendimizi adeta hastaneye ambulansı atar gibi soktuğumuz zaman iyi bir namaz kılmış oluyoruz evet. yani İnan orada hali, tedavi olmak için mi biz mi? Evet. kirimizi pasımıza atıyoruz Evet. Ee, üzerimizdeki e, toksitleri dışarı atıyoruz diyelim mesela yani namaz ve namaza ait seccademiz Namazın yeri olan camimiz, namaz kıldığımız yer değil, namazlandığımız yer olması gerekiyor. Evet. bir Namazlanmak ifade, ne namazlanmak, demek? Evet. Allahu Ekberle beraber. Allah rahmet eylesin. Hocam, Timurtaş'ı. Timurtaş'tan ben bir sene ders okudum. Hı, Çünkü İstanbul'a ilk Allah geldiğinde, eylesin, evet. Amin. İlk geldiğinde İstanbul'da imamatiplerde hoca boşluğundan dolayı şimdiki Hı. gibi. ...bizim İmam Hatip'imize derse gelmişti o... Evet. Ee, ...bir sene... ...böyle kürslerdeki gibi değildi ama... ...muhteşem bir hocam... ...sonra baktık meşhur bir hocanın talebesiymişiz... Evet. ...çok hoş oldunuz... Elhamdülillah. ...o sebeple de hiçbir dersini kaçırmazdım... ...onun dinleyenleri muhakkak hatırlayacaklardır... ...şöyle bir tarifi vardı... ...yahu kardeşim... allah Ekber dediğin zaman... ...elinin tersiyle... ...dünyayı geri atıyorsun... Yönünü kabeye açıyorsun, bilsene bunu evet. derdi. Allah rahmet eylesin. Tabii belki öyle yüksek bir sesle, yani Müslümanlara hitap etmek lazım ki o yüreğine ulaşsın hocam. Ulaştı işte. <gülüyor> Elhamdülillah. Bakınız, evet. rahat 30 senelik mesela. Evet, maşallah, 30 senedir. Evet. Çok hoş bir tarif ama ellerini kaldırıyorsun evet. kulaklarına kadar. İşte, Allah-u Ekber diyorsun o arada. Elinin tersiyle dünyaya geri atıyorsun, tek kabe kalıyor önünde. Evet. Bu bir tabii bizden güzel bir tarif evet, bu, evet. ama çok hoş. Yani namaz, elinin tersiyle dünyaya geri itmek, yönünü kabe yapmak mantığı bu. Evet. Allah rahmet eylesin hocamızın ifadesi çok tatlı, evet, çok evet. hoş bir şeydi. Namaz eğer dünyayı elinin tersiyle en az o 10 dakikalık süre içerisinde geri itemiyorsan dünyayı hala namaz kalbin sultanı ise eshaf, dünya kalbin sultanı ise hala hı hı. ve biz namazda rükû yapıyoruz secde yapıyoruz görünüyor ise eğer sıkıntı burada devreye giriyor hemen hocam şöyle bir şey var yani bu tabi o 10 dakika içinde dediniz. En büyük en uzun 10 dakika sürecek. Yani namaz. şimdi tabii böyle bir hani şuradan çıkıp şuraya girmek. Ya yani namaz iklimine girmek ve orada yeni bir hani ruh kuşanmak. Yani dışarıyla irtibatı kesmek. Şimdi insanın mesela dışarıda hakikaten İslami bir iklim olsa belki bu daha kolay olur gibi geliyor bana ama dışarıda sizi o kalbe dünyayı sokan, kalbi dünyanın sultanının ya ya da e, dünyayı kalbin sultanı haline getiren alakalar var, bağlar var. Yani o namaza böyle bir hazırlık psikolojisi. Bu alakaları hiçbir evet. zaman sıfırlayamayız. Sıfırlayamayız hocam. ama sıfırlamak da gerekiyor. Ama bir nasıl olur mesela? Ya o 10 dakikayı kurtarmak için bir önünde 10 dakika evet. gibi bir şey mi yani Şimdi burada işte Ustam, Sorunumuz bizim Namazı hep o kametten sonraki Hı. Allah-u Ekber ile başlatıyoruz. başlatıyoruz Halbuki ezanı camide dinlemek Diye bir haz evet. var Ezanı camide dinledin mi Yüzde bir oranında da olsa Geride kalıyor dünya doğru, çok doğru. Evet. Her namaz için bir abdest almak Yüzde bir daha katkı yapıyor evet. Yani biz namaz deyince Hep imamın Allah-u ile Başladığımız için evet. Nasıl birden kesilecek ki şartel? Nasıl kapanacak? Yani bu He. bir şartel mi? O tarafa açıyorsun, ahirete açıyor. Bu tarafa geçiriyorsun, dünya başlıyor gibi düşünüyoruz. Öyle değil ama. Değil, evet. Bir defa bizi hadisi şerifler cemaate sevk ediyor. Ezanı camide dinle diyor. Hatta hocam, çok hassas bir konu, ezanı dinleyin demiyor Efendimiz. Ne diyor? İcabet edin ezana diyor. Hmm, tekrar ediyoruz, edin. Okumak, evet. İcabet edin. Çok e, duygusal gibi görünen bir şey var. Şimdi mesela ezana icabet etmek nedir? Müezzin Allahu ekber deyince Allahu ekber demek. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah en la ve Resulullah aynısını diyorsun. Hayye sala la diyince müezzin abi. ne diyor? Haydin kurtuluşa gelin. Namazı. Haydin namaza gelin diyor. Evet. Değil mi? Orada sünnet olan aynısını tekrar etmek değil. La havle ve la kuvvete illa billah demek. Evet. Ne demek? Yani haydin kurtuluşa gel diyorsun müezzin bey ama Allah'tan başka yardım edecek, kuvvet verecek kimse yok. Çok zor bir iş bu. Evet. Müthiş bir e, yani karşılık yankısını veriyor. Halbuki Eşidü Enne Muhammeden Resulullah dediğinde aynısını söylüyorsun. Aynısını evet. Şimdi bakıyoruz ki sünnete uygun bir namaz ortamı ta namazda değil namazdan çok önce ezan okunurken tikletmeyi başlıyor, evet, başlatıyor. Evet. Yani... ...hayyalel felah diyor müezzin... ...le ve la kuvveti illa billah... ...ya rabbi yardım et bu kurtuluşuma ulaşayım... Evet. ...diyorsun. Şimdi bir kör alanımız var bizim... Yani ...arabaların aynalarında bir kör alan Hı -hı, var ya... Evet, yani ...belli evet. bir bölgeyi göremiyor. Göremiz. Bir kör alan oluşturduk. Nedir o? Bunları sloganvari söylüyoruz. Sloganvari söylediğimiz için... ...anlamını bilip bilmeden... Anlamının da içi boşalıyor. Bizim Anlamını da bizim, bizim için anlamı... Niye la havle ve la illa billah diyoruz? Manasını yani, bilmiyoruz onu. Niye dediğimizi de bilmiyoruz. Burada küçük bir yan paragraf açalım isterseniz. Yani ki namazı öğreten annelerimiz, babalarımız, hocalarımız, Hı. mürebbilerimiz... Biz bunun için ezan dinliyoruz. Ezan bu demek. Allahu Ekber dört defa tekrar ediliyor bunun için diye... Bir anlam yüklemesi de yapmamız lazım Çok. ki çocukluktan itibaren... Yani ezan hadi gelin demeyinin ötesinde bir şey. Evet. Gelmezseniz ne oluru da hissettiren bir şey olmalı. Evet, evet. Yani bu sebeple mesela e, şu anda ne kadar uygulanıyor bir iddiada bulunamayacağım ama e, benim çocukluğumda namaz kılmayanlar bile ezan okunurken Edirne kapıdan e, minibüsçüler geçerken şehitlikten radyolarını Kısarlan, kapatırlar. Teyiplerini kapatırlar. Teyip vardı minibüslerde şu Evet. Benim dikkatimi çekerdi ben e, ilahiyat fakültesine gitmek için Gazi Osman Paşa'dan Edirnekapı'ya geliyordum. Edirnekapı'dan da Üsküdar arabalarına geçiyordum. E, her gün dolayısıyla iki defa şehitlikten evet. e, geçiyorduk. Allah oradakilere rahmetler eylesin. E, yani müstehcen, çirkin e, teyipler, şarkılar, türkler dinliyorlardı. O zamanki içimden bir de edepsiz burada kapatıyorum güya. gibi evet. Şimdi bakıyorum ki. Bu bir iman alametiymiş. Tabii ki, Adam da tabii. bütün kötülüğüne rağmen e, o bir halde... Birçok şey bitmiş ama bitmiş ama en azından şey de saygı evet, bitmiş. Saygı bitmiş. Ezan'a saygı bitmiş. Ezan işte Osman Paşa'da 10 e, sene kadar kalmıştım ben. O Gazi Osman Paşa'dan bizim mümatibe giden ana cadde güzergahında mübalağasız 50 tane meyhane vardı. Allah. 50 tane. Vardı. Evet. Hocam hala Hayır dua ediyorum o meyhanecilere Ramazanda hemen hemen hiçbir açık olmaz Bir de Ramazan nedeniyle kapalıyız yazarda. yazarlar <gülüyor> Bu bir iman göstergesi evet. Çünkü toplum onları yasaklamıyor Kanun koruyor onları Ramazanda Tabii. da açabilirsin diyor evet. Demek ki kırıntısı kalmış, kalmış iman evet. Ramazana saygım kalsın O diye da çok önemli aslında Bu ama hocam camideki imamların etkisi değildi İmamların onlarla bağlantısı yoktu Müslüman bir anne babanın çocuğu olmanın doğru, doğru. etkisiydi. O. Doğru, evet. Yani ilk kırıntı Ramazan diye bir saygımız var. Bizim şehide saygı var. Mezarlığa saygı var diye bir şey. Bunun bir de ezanın ruhu budur. Bu ruha bizim ebedi saygılı olmamız lazım diye ruh verilseydi evet. bu camiye davetiye olacaktı. Evet. Gençken gitmeyecekti. Yaşlanınca gidecekti. Doğru. Ee, bunu kala kala zannediyorum sadece Ölüye kaldı bu saygı şu anda. Cenazesine tören olarak gitmeyi örf evet, kabul evet. ettiği için bir cenazeye gidiliyor. O millet cenaze gidip cep telefonuyla görüşüyor o arada. Ayrı bir konu. <gülüyor> Çok kötü bir noktaya kadar kaymış bu şu evet. anda. Buradan isterseniz... Şu belki ki... şuna da hocam <gülüyor> vakti kollamak ya o da belki bir ruhi hazırlık. Şimdi bak, bazen bakıyorum gençlerin bu cep telefonlarında namaz vaktine yakın bir sinyal veriyor. Yani o da belki hakikaten namaz iklimine kendimizi hazırlamak. Zaten malum yani dışındaki şeylerde hazırlık şeyinde vakit e, Bu bir teknolojiden evet. de istifade etme olarak da evet, evet. kullanılabilir. Ama hocam e, cep telefonunu Müslümanca kullandığına kendini inandırmış Ama o davetiye de hiç kulağı olmayan biri olursak Bu da bir işe yaramıyor Ama her e, Cep telefonlarında bilgisayarlarda Bu da bir nimet bence evet. Yani ikaz ediyor Hı -hı. E, Mesela bir arkadaşın bilgisayarını görmüştüm e, Daha sonra aklı dedip de O programı bana verdi diyemedim Şimdi bilgisayarda mesela yanlış tuşa basınca Tık diye bir ses çıkıyor ya Evet ...onu da estağfurullah diye bir ses vermiş. <gülüyor> yani hatalı bir iş yaptığınız zaman... Yani. ...program sizi ikaz edeceği zaman... ...estağfurullah yani diyor. Ne güzel. <gülüyor> yani bu bile hocam... ...madem teknoloji çağındayız... Hassasiyet bu, yani. Bu. Yani evet, hassasiyet. bunu düşünmesi hoş bir şey. Yani Sonra, arabaya biniyorsunuz mesela... ...araç duası... O da, o, ...onu okutuyor çok falan. Çok hoş. Evet. Elhamdülillah yani... ...gerçi bunları ne kadar müstehcen... ...şeylerle beraber kullanıyoruz... Yani bunun da bir terbiyesi olması, olması lazım. lazım Telefonun evet. Müslümancası diye bir ders yapmıştım ben bir de çok hmm. refleks gelmişti buna ha, Telefonun Müslümancası diye Yani biz çünkü telefonda da kimliğimiz Müslümanca belli olmalı Aynen doğru, Yani doğru. ben telefonumdan tanınabilirim Yani selam yerim. Selamlaşmalı mesela değil mi? Ya, yani alomuz bizim ha. ne olmalı Evet yani Şimdi ne olmalı. selam falan gidiyor devreden çıkıyor Seleme yazılıyor hocam Seleme <gülüyor> Bizim bana gelen sorularda Selem'e Sayın hı, Hocam hı, diye başlayanlara hı. muhatabı almıyorum. Sekreteri havale ediyor. Evet. Çünkü sen bir hocaya soru soruyorsun. Selamun Aleyküm demiyorsun. Selem'e yazmış. Kısaltma evet. yapıyor. Bu kısaltma yapıyor zannediyorsun sorusu gereksiz satırlarla dolu. Evet. evet. Her halükarda tekrar meselemize bu, dönelim. Bu, bu, bu bölümü bitirmek durumundayız. Son... E her başlayan bitecek. Peki hocam. Peki bir kısa ara verelim ondan tamam. sonra devam edelim. İnşallah. Namazı konuşmaya değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüleri konuşuyoruz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim.